Bugün sizlerle ilginizi çekeceğini sandığım bazı konular üzerinde konuşacağım. Amacım sizlerle dünyada hızla gerçekleşen gelişmeleri paylaşmak. Hatta bu değişimlerin getirdiği fırsatları da önemli vurgulamak. Şüphesiz bu değişimlerin hepimiz içindeyiz. Ancak hızlı yaşam temposu bizleri o kadar içine aldı ki çoğumuz için şöyle sakin bir ortamda oturup dünyada ve ülkemizde neler oluyor diye araştıracak hatta düşünecek zaman bile yok. Zira çok büyük değişimler bizlere hem fırsatları hem de tehditleri hızla getirmekte. Konuya Alvin Toffler'in yaptığı bir araştırmaya başlamak istiyorum. Kendisi ekonomik yapıların 3 temel güçten etkilendiğini öne sürmektedir. Bunlar sırasıyla emek, sermaye yani para ve bilgidir. Ekonominin ana dönemlerinde bu güçler farklı oranlarda egemen olmuşlardır. Örnek vermek gerekirse tarım toplumu binlerce yıl insan hayatında önemli bir rol oynarken bu dönemde en önemli güç emek olmuş. Hatta işletmeler daha çok aile işletmeleri şeklinde gerçekleşmiş ve ne kadar çok çocuk o kadar zenginlik gibi kavramlar ortaya çıkmış. Bu dönemde diğer güçlerden para daha az önemli, bilgi ise en az önemli olmuş. Ne zamanki sanayi devrimi yapıldı, o zaman işler hızlandı. 2000 yıllık tarım toplumu yerine 150-200 yıl süren sanayi toplumuna geçtik. Tarımdan gelir elde eden bütün işletmeler bir anda önemini yitirdi. Zira daha hızlı üretim yapan kitlesel bir sanayi vardı artık. Bu dönemde emeğin önemi biraz azaldı, onun yerine sermaye yani para geçti. Bilginin önemi biraz arttı. İşte bu dönemde şu anda var olan bütün mesleklerin tohumları atıldı. Mühendislik, doktorluk, avukatlık, bankacılık, muhasebecilik gibi mesleklerin ortaya çıkması toplumda devrimsel bir süreç başlattı. Rekabet denen bir kavram ortaya çıktı. 2000 yıllık bir süreçten 200 geçmek oldukça hızlıydı. Ancak 1985 yılında IBM mertliği kökten bozdu. Kişisel bilgisayarlar ortaya çıktığında beraberinde bilgi toplumuna geçiş başlıyordu. Bu bir anda finans sektöründe hızlı bir gelişme yaratarak bilginin gücünü sermaye kadar önemli hale getirdi. Kredi kartı bir semboldü. Neyin sembolü? Tabii ki hem bilginin hem de paranın. Diğer bir deyişle bilgi paranın. Enteresan olan bu dönemin sanayi toplumunun 200 yıllık süresinden çok daha kısa sürmesi. 15 yıl. Bilgi toplumu dünyada 3 aşağı 5 yukarı yalnızca 15 yıl sürdü. Peki şu anda ekonomi ve dünya hangi dönemi yaşıyor? Artık bilgi ötesi bir topluma karşı karşıyayız. Öyle bir ekonomi düşünün ki kaynakları paylaşıldığında bitmeyen. Artık dünyada bilginin de tek başına pek değeri yok. Kim isterse bir YTL karşılığında bir internet kafede bir saat süreyle internete bağlanabilir. Bu süre zarfında kişi istediği her bilgiye bedava ulaşabilir. Bilgi ötesi toplumun en önemli lokomotifi vizyondur. Bilgi artı vizyon diğer bir deyişle bilgiyi bugün ve gelecek için kullanabilme gücü. Ekonomi bilimi sanayi toplumu sırasında filizlendiğinde kaynakların sınırlı olması ve bu kaynakları en etkin bir şekilde dağıtmak üzerine yapılandı. Ancak günümüzde bilgi kaynak olarak sınırsızdır. Ve kullanıldığında veya paylaşıldığında kesinlikle azalmaz. Tam tersine artar. Rekabette kaynak önemli olmazsa ne önemli olacak? E tabi ki vizyon, geleceği görmek. Ekonomistlere göre Çin ve Hindistan gelişmiş batı ekonomilere göre hızla bilgi topluma geçerek maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Bu durum dünyada kısa bir süre içerisinde tüm ücretlerin ciddi anlamda düşmesine sebep olacak. Arkadaşlar, kısaca söylemek gerekirse yaptığımız eğitim ve mesleklere güvenip hiçbir önlem almadan beklemek sanki bir çeşit ekonomik intihar gibi. kulağımızı önümüze alıp düşünme zamanı bence geldi. Farklı ne yapıyoruz? Özellikle 2 ila 5 sene sonra oluşacak büyük değişim dalgasına karşı mı duruyoruz yoksa o dalgayla aynı yönde sörf mü yapacağız? Bazınızdan gelen konuşmaları duyar gibiyim. Bu kadar büyük bir değişim karşısında ne şansımız olabilir ki? Bence çok büyük bir fırsat kapınızda. Robert Kiyosaki adında bir iş adamı bir araştırma yapmış. Kendisi toplumların zenginlik sağlamak adına dört temel yöntem kullanına dikkat çekiyor. Bu yöntemlerden bir tanesi maaşlı çalışmak, bir diğeri de kendi işine sahip küçük esnaf veya doktor, avukat, muhasebeci gibi profesyoneller. Kiyosaki bu iki grubunda emek bağımlı bir çalışma sergilediğini ve dünyada yaratılan zenginlikten yalnızca %10'u kadarını alabildiklerini söylüyor. Ayrıca bu grubun toplam çalışan nüfusa oranının %90 olduğunu da ekliyor. Diğer iki yöntemden biri işletme sahibi olmak. Coca-Cola, IBM, Microsoft gibi. Diğeri de yatırımcılık. Bu yöntemlerdeki en önemli fark varlıkların gelir getirmesi. Diğer bir deyişle bu yöntemlerde para veya sermaye insan için çalışıyor ve pasif bir gelir getiriyor. Asıl önemli kısma şimdi geliyoruz. Bu kesim toplam gelirin %90'ını almasına karşın kendileri toplam çalışan nüfusun %10'unu oluşturuyorlar. Şimdi sizlerden şu sözleri duyar gibiyim. Bu bir haksızlık. İnsanlar emekleriyle 8-10 saat çalışıyorlar fakat diğer tarafta daha az çalışma daha çok gelir. Bunu ilk gördüğümde ben de aynı tepkiyi vermiştim. Bununla beraber biraz araştırdığımda madalyonun diğer yüzü farklı bir gerçeği ortaya koyuyordu. İnsanlar nerede olacaklarını tamamıyla kendileri seçiyorlarmış. Bazılarınız şunu söyler olabilir. E, sermayemiz var mı ki iş sahibi veya yatırımcı olalım? Bu söylem tamamen sanayi toplumu düşüncesi. Ya bilgi toplumda vizyon ve bilgi birlikte sermayeden bile daha güçlüyse? Evet yanlış duymadınız. Bugün bulunduğunuz koşullar içerisinde isterseniz yaşamınızda olumlu ve yapıcı değişler yaratabilirsiniz. Nasıl oluyor da büyük şirketlerin bile zorluklarla karşılaştığı bir dönemde normal yeteneklere sahip bir birey kendi hayatını istediği gibi olumlu bir şekilde değiştirebilir? Birilerinin düşüneceğini ve soru soracağını biliyorum. Amacım onları bulmak. Size kolay taraftan bir köşe dönmece veya bir ütopyadan bahsetmiyorum. Dünyada 21. yüzyıl kendi koşullarıyla hayatımıza giriyor. Bunları kabul edip etmeme şansımız yok. Bu değişimlerin dışında kalma şansımız da yok. Yapılan araştırmalar insanlığın geçmişte bu kadar büyük bir değişim geçirmediği yönünde. O bakımdan hepimiz çok özel bir dönemde yaşayan çok özel varlıklarız. Bu değişim hayatımızın tüm sorumluluğunu bizim üstlenmemizi önermektedir. İyisiyle kötüsüyle hayatımızı kendimiz yaratığımız gerçeğini kabul etmek belki biraz zor ancak bu bir gerçek. Dünyadaki eğilimlerin Türkiye'de oluştuğunu görüyoruz. Bu eğilimlerden birisi insanlar evden yürütebilecekleri bir iş istiyorlar. Diğer bir eğilim kişisel gelişim. Bir başka büyük eğilim küreselleşme ki küreselleşme sıradan insanlar için kendi işlerinin veya mesleklerinin kolaylıkla zarar görebileceği anlamına geliyor. Bizim içinse daha büyük bir fırsat anlamına geliyor. Son olarak teknoloji şu anda bu dünyada oluşan en büyük değişim. Şimdi bilgi çağından bahsediyoruz. Gelmiş geçmiş en büyük değişimin içindeyiz. Biliyoruz ki bu aynı zamanda eski ekonomiden yeni ekonomiye geçişte sanayide bir sürü problem ve bilgisayarı de yol açtı. Biz içinde bulunduğumuz iş modelinin bu sorunların üstesinden geldiğine de inanıyoruz. Birçok ülkede kazan kazan prensibine dayalı e-ticaret tabanlı işler kurmayı başardık. Bu tüketici için kazançlı, internette iş yapmaya çalışan bir şirket için kazançlı ve bizim gibi kendi işini kuran bağımsız işler sahipleri için de kazançlı. Zamanlama harika. Çok uzun yıllar içinde gelişen uluslararası iş modelimiz yalnızca ileride parasal zenginliğe sahip olmak isteyen değil. Değerlerine tekrar kavuşmak, zamanı ailesiyle, eşiyle geçirmek veya dünyayı dolaşmak isteyen veya şu ana kadar ulaşmak istediği hayallerine yıllarca çalıştıktan sonra bile ulaşamamış ve ulaşmak isteyen herhangi bir bireyi alıp gelecek için güzel bir finansal güvence etmesini sağlayabiliyor. Sizi biraz geleceğiniz için düşündürmek istiyorum. Farklı bir şey yapmadan aynı şeyleri yapmak sizi daha güvenli bir limana taşımayacak. Sizi bir Robert Kiyosaki tarzı bir seminere davet etmek ve bu konudaki gelişmeler hakkında daha fazla bilgi alınızı gerçekten isterim. Bu hem sizin hem de sevdikleriniz için önemli bir fırsat olabilir.